PASLAŞMALAR Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da bir hafta aradan sonra tekrar paslaşmalarla karşınızdayım. Evet futbol dünyasında şike davası gündemden düşmüyor. İddianamenin e, telefon kayıtları açıklandı dün de dün akşam saatlerinde de e, davanın başladığı günden bu saate kadar e, bütün o takipler, e, belgeler, bilgiler e, topyekun açıklandı. Yani ekleriyle birlikte açıklandı. Teknik olarak şöyle bir bilgi verelim şimdi. Savcı önce bir iddianame açıkladı. O iddianame bütün yapılanların özeti. İşte telefon kayıtlarından bir takım örnekler veriyor. Ee, soruşturmanın e, temeline dair e, kendi ana argümanlarını ortaya koyuyor. Bir e, sistem e, ortaya koyup bu soruşturmanın dayanaklarını amaçlarını e, kendisince delillendiriyor. Daha sonra e, iddianamenin ekleri dediğimiz ek klasörler açıklanıyor. O telefon görüşmelerinin daha detaylı e, halleri ortaya konuluyor. Mesela yaklaşık 6 bin, e, 600 sayfalık bir şey bu. Akabinde de 34 bin küsur sayfayı bulan e, bütün olayın yani polisin şu şu telefonun dinliyorum bunun için bana izin verin kağıdından tutun da işte şu şununla görüşmüştür, şurada görüşmüştür, şunları konuşmuşlardır. Ee, ya da şu telefon kaydının artık e, takibinin sona erdirilmesine dair her türlü aşamanın e, kayıtlara geçmiş hali. E, burada tabii ki e, siz okuyucular çok şanslısınız. E, açıkçası biz gazeteciler günlerdir bu iddianamenin... E, kalabalık sayfalar arasında iz sürüyoruz. İşte farklı ilk defa duyduğumuz bilgileri, belgeleri iddianameden alıp sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi şunu söylemek lazım. İddianemenin geneli üzerine. Bir kere bu bir iddia içeren bir kağıt, belge, dosya diyelim. Henüz bu insanların suçlu olduklarına dair Hiçbir şey söyleyemeyiz. Hukuksal açıdan okurken bir takım kanaatlerimiz oluşabilir, olumlu olmuştur. Ama hali hazırda bu davada yargılanacak kişiler suçsuzdur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. İnsanlar hakkında yargıda bulunurken aklımızdan çıkartmayalım. Hepimiz bir sabah uyandığımızda o insanların konumunda olabiliriz. Zaten görüyorsunuz her gün bir operasyon çekiliyor bir şekilde. Yok rating operasyonu, yok KCK operasyonu, yok Ergenekon, e, yok e, kaçak yağ operasyonu. Yani e, Türkiye adeta bir operasyonlar ülkesi haline geldi. E, açıkçası herkes e, artık sokağa çıkmaktan bile neredeyse endişe eder hale gel geldi. En azından kendi e, çevremde ben bunu sık sık duymaya başladım. O yüzden lütfen masumiyet karinesine e, vurgu yapalım. Bunu hatırımızdan çıkartmayalım. Bunu belirtten sonra iddianamenin e, bir takım kusurları var. Bilmiyorum. Belki de böyle olması gerektiği konusunda ama e, fikir tatilinde bulunduğumuz zaman bazı bu işi bilenlerle öyle olmadığını da söylüyorlar. Şimdi iddianamede insanların e, özel görüşmeleri de var. Yani e, şike davasına hizmet etmeyeceği çok açık olan bir takım konuşmalar da var. Bir i̇ki sevgilinin birbiriyle konuşması ya da işte erkeklerin o klasik bir takım muhabbetlerinin hoş olmasa bile bu tür şeylerin iddianameye girmesini ben anlayabilmiş değilim. E, bunu bir e, belirtmek lazım. Onun dışında benim iddianameden öğrendim şu yani zaten aslında hani Eskiden de bildiğim bir şeydi de hani bir nevi belgelemiş oluyorum. Sizler ey futbol severler, topun peşinden koşanlar bu iddianame şikeyi ispatlar mı ispatlamaz mı bu ayrı bir şey. Ama bu iddianame şunu ispatlıyor. Fena halde kandırılıyorsunuz. Sizler gidip tribünde maç seyredenler, sizler rakip olarak birbirinize ana avrat düz giderken, küfür ederken, birbirinize Taş sopa atmaya kalkarken birbirinizi boğazlamaya kalkarken, bıçaklamaya kalkarken o yöneticileriniz o kulüplerinizin başkanları, yöneticileri federasyonlar federasyon yöneticileri, menajerler vesaire. iki ayrı yüzleri var. Bir kamuoyu önünde gösterdikleri güya ayrı kullarda ayrı tarafta, ayrı çizginin öteki iki karşı tarafında yer alanlar Görüyoruz ki dost sohbetlerinde birbirleriyle can ciğer kuzu sarması. Yani bunu unutmayın. Ee, sadece yeşil saha üzerindeki futbola odaklanmaya çalışın. Oradaki rekabetin güzelliği için uğraşın. Akselde halde böyle düşmanlık beslemeyin. Yöneticilerinizin tavırlarına güvenerek bunu bunu artık uyanın. Türkiye'de futbol yöneticileri bana göre şiddetin bir numaralı sorumlusudur. Bir numaralı sorumlusudur. Bu şiddet yasası taraftar için çıkartıldı hesapta ama bütün boyunu geren, sonra da arka planda, restoranlarda, orada burada birbirleriyle kadeh tokuşturup keyiflerine bakanlar, yöneticiler. Benim iddianameden çıkarttığım en önemli sonuç buydu ilerseniz bir kısa ara verelim bir müzik arası verelim ikinci bölümde tekrar devam edelim Meda bir gün öder hesabı. Yaz dostum, yoksul görsen besle kaymak bal ile. Yaz dostum. Görsen sar kanadın kolunu Yaz dostum Kimse göçmez bu dünyadan mal ile Yaz tahtaya bir daha Tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmeda Bir gün öder hesabı Yaz tahtaya bir daha bir iki tabı sal Mehmeda bir gün öder hesabı Bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet'a bir gün öder hesabı yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet'a bir gün öder hesabı yaz tahtaya bir daha tut defteri... Derik çizmeli Mehmet A bir gün öder bir çizmeli bir gün öder Ben Kenan Başaran paslaşmalar devam ediyor radyo havandasınız Evet şike davası Görülmeye başlayacak. Yalnız bir takım doneler de gelmeye başladı. Şimdi bu arada Beşiktaşlı yöneticiler serbest bırakıldı. 8 kişi. Az Yıldırım ve çevresi hala içeride. Ama Fenerbahçe As Başkanı Nihat Özdemir'in iki önemli açıklaması var. Birisi kulüpler birliğinde. Diğeri de gazetecilere çeşitli şekillerde yaptığı bir açıklama var. 58. madde değiştirilsin. Futbol disiplin talimatının 58. maddesi değiştirilsin. Fenerbahçe kümeye düşürürseniz Fenerbahçe küme düşürürseniz Türk futbolu çöker. Yani aslında dava bitti. Yani şike davasının sonucu bu cümlelerle bitmiş oluyor. Şimdi Fenerbahçelilere üzülüyorum ben. Taraftar hala masumiyetine dair eylemler yapıyor, yürüyüşler yapıyor. İşte önümüzdeki pazar günü de Kadıköy'de miting yapmaya hazırlanıyorlar. Ama Nihat Özdemir bu işi noktalamış. Yani artık suçlu olduklarını savunmuyor. Bizi düşürürseniz bu olur diyor. Ben bu işten bir şey anlamış değilim. Fenerbahçe'de görünürde çok mükemmel bir bilgilik gözükse bile e, yönetimde bir takım farklı görüşler ortaya çıkıyor. Ali Koç'un e, ve Aykut Kocaman'ın önderliğini yaptığı kanat biz masumuz, şampiyonumuz tertemiz ama diğer yandan Nihat Özdemir de Fenerbahçe'nin düşürülmesinin maliyetlerini konuşuyor. Yani biz masumuz, suçlu değiliz. 58. madde isterseniz değiştirin, isterseniz değiştirmeyin, bizi hiç ilgilendirmiyor demiyor. Değiştirmeyin diyor. 58. madde değiştirilecek mi? Mehmet Ali Aydınlar, Fotoğraf Federasyonu Başkanı. Asla diyor. Ben burada olduğum sürece asla diyor. Peki ben soruyorum. Şirke yasası nasıl değişti? Yani daha doğrusu şiddet yasası nasıl değişti? 18 kulüp kendi arasında anlaştı. Meclise gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şiddet yasasını değiştirtti. Cumhurbaşkanı onay vermedi halde ilkinde ikincisini onaylamak zorunda kaldı. Ve Cumhurbaşkanı muhalefetini sürdürmedi. Anayasa Mahkemesi'ne gitmedi ya da referansına sunmadı. Pekala diğer bir nokta Mehmet Aydınlar diyor ki ben diyor futbol disiplin talimatının 58. maddesini düşürme, değiştirmeyeceğim. Nedir bu madde? Şike yapana veya teşebbüste bulunana, teşvik verene veya teşvik vermeye teşebbüs edene küme düşürme cezası veriyor. Hasılı mevcut iddianame eden eğer 5-6 takım hakkında suçlama çıkarsa veya Futbol Federasyonu etik kurulu buna hükmederse ki ilk o yarım yamalak denilen raporunda bile Fenerbahçe'yi suçlu buldu. Bugün gazetelerde dün gazetelerde çarşaf çarşaf ortaya çıktı. Hasılı e, Mehmet Ali Aydınlar nasıl bu kulüplerin iradesine karşı koyacak ki... ...zaten kulüpler onu seçiyor. Yani kulüplerin delegeleri onu oraya getiriyor. Hasılı Mehmet Ali Aydınlar'ın e, direnme şansı hiç yok. Bence bunu Mehmet Ali Aydınlar bilerek söylüyor. Yani aslında o Türkiye Futbol Federasyonu ...başkanlığından yavaş yavaş ayrılmanın hesaplarını yapıyor... Hem kendi ticari işleri açısından bu soruşturmanın çok menfi etkilerini gördü. Hem de zaten daha önce 2-3 hafta önce verdiği bir demeçte işte gideceğinin bırakacağının sinyallerini verdi. Nasıl bırakacak? İşte efendim ben 58. maddeyi değiştirmeyeceğim diye. Kulüpler değiştirecek. O halde buyurun ben bırakıyorum diyecek ve gidecek. Yoksa ee, görevde kalmak isteyen bir Mehmet Ali Aydınlar asla bu talimat değişikliği konusunda bu kadar kesin konuşmaz. Buyurun anlaşın der. Ben de der yani. Gider en fazla UEFA nezdinde, FIFA nezdinde bir takım temaslarda bulunur. Onlardan alacağı cevabı da gelir kamuyla paylaşır. Arkadaşlar der UEFA'dan, FIFA'dan aldığımız İzlenim şudur. Biz bu talimatı değiştirirsek bize herhangi bir e, olumsuz e, tavırlar olmayacak. Ya da biz bu maddeyi değiştirdiğimiz anda 3 yıl ya da 5 yıl Avrupa'ya gidemiyoruz. Ha, buyurun şapkanı önünüze koyun düşünün der. Ama bu kadar keskin konuştuğuna göre bence ayrılmanın e, planlarını yapıyor. E, zaten o koltuğa otururken de kendi hür iradesi ve futbol kamuoyunun iradesinin dışında bir takım iradelerle de e, göreve getirildiği, geldiği iddia ediliyor. Son bölümde biraz futbol konuşmaya çalışalım. Bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Altyazı Sana erken Tutursun Gün yansın Geceler Vaktimiz Varken Ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da son bölümdeyiz. Ee, evet futbolda konuşacak neyimiz var. Ee, her şeye rağmen topu çevirmeye devam ediyor Futbol Federasyonu ve hızlandırılmış bu e, Süper Lig'in ilk devresi e, bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Bir yılbaşı e, tatilinden sonra kısa bir aradan sonra. Tekrar Türkiye Kupası ve Süper Lig maçları start alacak. Bu sene öyle geçen sezonlardaki gibi bir aylık bir ara yok. Çünkü hemen Lig tekrar başlayacak ve <gülüyor> Nisan ortasına falan da bitirilip malumunuz playoffs sistemine geçilecek. Bugün Fenerbahçe Antalya'da Antalya Spor'la Galatasaray kendi evinde Manisa Spor'la karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ise yarın. E, evinde Karabük'le karşılaşacak. E, Trabzonspor ise Orduspor'u ağırlıyor. orduspor derken bir parantez açalım. Sezona Metin Diyadin ile başladı. Şimdi bir aksilik olmazsa Hector Cooper gibi bir dünya markası teknik direktörle yoluna devam edecek. E, Nedim Türkmen Orduspor Başkanı yakından tanıdığım bir isimdir. E, doçent doktordur, bir maliye uzmanıdır. Değişik şeyler yapmaya çalışıyor kulüpte. Farklı bir profil. Hani Açıkçası ona kalsa şu şike şiddet yasalarına da direnirdi ama fazla direnemedi her neyse. Ordu Spor'da bir model yaratmaya çalışıyor. Ekonomisiyle, yönetim şekliyle farklı bir hani kulüp böyle yönetilir demek istiyor. Böyle bir çabası var. Anelka'yı da getirmek için çok uğraşmıştı. Ama şehirden gereken maddi desteği bulamayınca vazgeçmişti. Şimdi Hector Cooper'ı getiriyor. Vallahi Hector Cooper dediğimiz arkadaş finallerde kaybetmesiyle meşhur bir isimdir. Yüzüp yüzüp kuyruğuna getirir ama bir türlü kuyruğu tam kesip alamaz o postu. Hasılı Ordu Spor'da çok fazla final arzusu olmayacağına göre yakın zaman için Tek sorun olmayacak herhalde kaybetmesin. Ama umarız tutar. Yani umarız tutar. Çünkü Nedim Türkmen hani sürprizler gerçekleştirmek istiyor. Ee, Süper Lig'de hani şampiyonluğun oynayacak bir takım kurmak istediğini söylemişti bana bir keresinde. E, Dileriz öyle olur ama ordu da takımına çok sahip çıktığınızı e, söyleyemeyiz. Bu seneki şirke iddialarından mıdır nedir futbol hevesi karşıt diyeceğim ama çok misal bir yaklaşım olur. Ee, gördüğüm kadarıyla tribünleri çok dolmuyor orada sporun ee, bazı şehirler enteresandır bunlar Bankasya'da falan oynadık o zaman daha istekli daha iştahlı oluyor tribünleri Süper Lig'e çıkınca nedense aynı ilgi ve alaka oluşmuyor galiba o da böyle yerel bir rekabetten olsa gerek evet Süper Lig'in perdesi bu hafta kapanacak ee, bugün yarın oynanacak maçlarla kapanır dedik Hemen bir geri pas yapalım. Hafta sonuna gidelim. E, Trabzonspor geldi. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oldu. İşte yılın maçı olarak nitelendiriliyordu. Sırf bu maç yüzünden dört büyüklerin birbirleriyle oynadıkları maçlara seyirci götürmeme kararı alınmıştı. E, çok gergin geçmesi falan filan bekleniyordu. Gerginlik vardı aslında. İki takım da çok kasıntılıydı sahada ama neyse ki bu oyuncular arasındaki oyuna yansımadı. Bunda hocaları tebrik edelim. Bu kadar hem birbirleri hakkında çok şey söylemelerine rağmen sahada nispeten daha sakin olmaları takdirle karşılanmalı. Türbünler rakip seyirci olmadığı için kendi kendilerine bağırıp çağırdı. Bol bol rakibe göndermeler vardı. Nihayetinde maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Mehmet Obuz'un golüyle. Tabii maçın önüne geçen konu şu oldu bence ve güzel bir şey oldu. Böylesi bir maçta Gökhan Gönül Aykut'un, rakibi Aykut'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem Cüneyt Çakır dedi ki hocam dedi foal bile yok bana. Yani rakibimi atma kırmızı karta gerek yok dedi ama hakem Cüneyt Çakır sen böyle düşünebilirsin ama benim kararım kırmızı dedi ve oyuncuyu attı. Gökhan'ın bu çıkışı takdirle karşılandı. Gökhan Gönül hakikaten Türk futbolunun büyük değerlerinden biri. Ahlaki açıdan en azından birçok futbolcunun önünde. Oyunculuğuyla da zaten eski forma yavaş yavaş ulaşıyor. Gökhan Gönül'ün bu jestine Trabzonspor bile şu kavgalı günlerde teşekkür etti. Tabi bu arada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki kavga, gürültü, pat sürüyor. Fenerbahçe biz sahada konuşuruz dedi dün bir bülten yayınladı. Trabzonspor işte etikul raporu açıklansın. Yani şampiyonluğumuz bize verilsin havasında devam ediyor. Böyle bir derbiyi geride bıraktık. Gökhan Gönüllü eee Yaptığı jeste karşılık kartını geri alınan Cüneyt Çakır'a da bir laf söylemek lazım. Hak ediyor çünkü ama olumlu bir şey söyleyeceğiz. Cüneyt Çakır 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Polonya-Ukrayna ortaklığında düzenlenecek. Euro 2012'de düdük çalacak. Evet bir Türk hakemi 16 yıl sonra Ahmet Çakır'dan sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maç yönetecek. Bu Türk hakemliği açısından, Türkiye hakemliği açısından büyük bir gelişme, büyük bir e, adım. E, burada başarılı olursa zannediyorum Doğan Babacan'dan sonra Dünya Kubası'na düdük çalan ilk hakemde Cüneyt Çakır olacak e, 2014'te. Cüneyt Çakır benim çok e, yönetim tarzını özellikle içerideki Süper Lig'deki e, yönetim tarzını çok beğendiğim bir hoca değil açıkçası onu söyleyeyim. Oyunu çok kestiği için ben pek ısınamıyorum kendisine. Benim favorim şu sıralar Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırımdır onları söyleyeyim. Hasılı e, Cüneyt Çakır e, büyük bir başarıya imza attı. Zaten UEFA'nın ve FIFA'nın elit ka kategorisine soktuğu bir hakemdi. Hani hazırlıyorlardı. E, son e, U20 Dünya Şampiyonası'nda da 5 maç aldı. Birisi yarı final olmak üzere. Ee, Cüneyt Çakır yolu açık olsun. Dileriz başarılı olur. Ee, Türkiye'nin katılamadığı Avrupa Futbol Şampiyonası'na en azından bir hakemimizle oradayız. Artık bu sefer de onunla gurur duyacağız. Ee, diğer hakemlere de e, örnek olsun. Türk Futbol Kamuoyuna örnek olsun. İşte hakemleri beğenmiyorlar beğenmiyorlar ama e, bir hakemimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'na düdük çalacak. Finallerde kulüplerimizde malumunuz Avrupa'da çok başarılı değiller. Artık hakem eleştirisini bırakıp sistem eleştirisi yapalım. Şike davasının hakikaten Türkiye'de bir dönüşüm sağlayabilmesi için bu işin mali mali yapısının da mercek altına alınması gerekiyor. Ben Kenan Başaran haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Siz Radyo Havanı dinlemeye devam edin.